Boken Volkan sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Herhalde bu adam demişler ki bu şarkıyı yazmazsan müzik dünyasında büyük bir boşluk oluşacak O boşluğu da başka hiçbir şey dolduramayacak o yüzden dinledik bizde İçeri dinledik bütün boşlukları doldurduysa not edelim şarkımızı bir kenara 24 Haziran 2014 Salı Sabahında Modern Sabahlar Radyonuzda hepinize günaydın sevgili severler Oktay Dömürci ile günün Gazeteleri'nin sayfalarını çevirmeye başlıyoruz. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Ee, good morning istiyoruz. Ee, ve tartlar, turtalar tarifleriyle bugün başlıyoruz. Turtalar fair geleneksel bölüm yapmam gerekiyor Türkçe'de. Sevdiğimuz. Çok teşekkür ederiz. Ee, tatlar Turtalar köşesinin sonuna geldik. Bu kadardı. Ne bekliyordun abi yani ne bekliyordun yani? Çok özür dilerim de tatlı artıltılar köşesinin bana. tek can alıcı kısmını da ben yaptım. Tamam abi sen yaptın. En güzel şeyleri, en büyük esprileri sen yaptın. Her zaman olduğu gibi programdan. <gülüyor> Sevgili dinciler günaydın. Yaz da sonuna geldik. Hakikaten bu sene biraz hızlı mı geçti? Haziran hızlı geçti. Yağmurlar yüzünden Haziran'da olduğumuzu anlamadık. Yok yani sadece Haziran değil yani. 4-5'i mamur 2014'ün yarısını tamamladık. Aslında bir taraftan da öyle ya. Daha yeni hatırlıyoruz daha söze para yapıştırdığımızı. Evet 2014'ün bir bence bu tarihlerde bir X raporunun alınması bakılması lazım. Ne olmuş ne bitmiş diye. Doğru. Hayat anlamında yani böyle bir bakmak lazım Ne zaman ne zaman geçti nasıl geçti Sevgili Hiç anlaşılmayan bir yıl oldu galiba bu 2014 Benim anladığım yani hadi biz anlamadık Biz pek çok şey anlamıyoruz Yani tamam onda problem yok ama Yani pek kimse de bir şey anlamadı gibi geliyor bana Yani şunun şurasında Bak Dünya Kupası'nın kaçıncı gününe gelindi Ne anladın sen Dünya Kupası'ndan Valla ne anladım İngiltere bitmiş onu anladım İngiltere bitti. Avrupa dökülüyor zaten. Avrupa dökülüyor hakikaten. İspanya komedi. Avrupa takımı oldu. Balkan takımları dökülüyor. Hollanda desen bildiğimiz Hollanda. Amerika coştu yalnız bu dünyada. Amerika aklısına. coştu ve hiçbir Amerikanın umurunda olmaması. <gülüyor> Talk show'larda seyrediyorum yıldızları. Ha evet bir de orada hey falan diye konuşuyorlar. Amerika derken kıtal olarak bahsediyorum ben ya. Ha Amerika kıtası tabii, mı? Tabii Güney Amerikasından Kuzey Amerikası. Onlar hep coşuk zaten. Yani öyle bir coştu yani futbol. Bir tek ne ne dediler ya e, toplam Amerika'dan işte kaç takım katılmış? Onlardan bir tek Honduras kat şey iki futura çıkamıyormuş. Diğerlerinin hepsi Şili, efendim Uruguay, Kosta Rika. Gerçi Uruguay'ın kesinliği galiba da. Bu Amerikan kültüründe yani Amerika'yı oluşturan iki temel Fransa. unsur işte Almanlar, İngilizler, Fransızlar da hepsi bunların Alman, İngiliz. O kadar iyi futbolcular hiçbir Amerika'ya futbolun topu mu bulamazlar acaba? Her türlü top gitti de bir de futbol topu mu gitmedi? Götürmediler orada. değil mi diyorsun? Ha gemide mi acaba? Güvertede de oynadılar top okyanusa düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorsun. Evet. evet yoksa yani Amerika yok canım yani. Belki topçular Güney ya inmiştir. Yani. İspanyollar falan mı or oraları gittiler diye onlar topla gitmişler onlar. Aslında şey oraya. var ya e, İspanyollar, Portekizler oradan çıkmışlar şeyden Portekizler çıkmışlar sonra işte. Ee, Güney Amerika'ya gitmişler ya orada onlar tamam işte onlar gemide demek ki toplarını düşürmediler. Düşürmeden gittiler. Burada ayak top oynayalım. Kuzey'e gidenler hep toplarını düşürdüler. Aşağıdan top istediler, vermediler. Vermediler büyük ihtimalle. Ne olabilir? Ne oynayabiliriz? Ne oynayabilir? Futbol oynayalım. Mı? Ya boşver futbolu falan dediler. Onlar da futbol oynuyorlar kendilerince başka bir şey. Başka, başka top, top, şunu top, oynayalım. Bak, daha güzel. şekilde bir şeyle. O ilk gidenlerin büyük ihtimalle zevkleri oturdu. Tamam. Yani o futboldan hoşlanmayan adam varsa mesela e, ben de mesela, ben de futboldan hoşlanmıyorum. Mesela. Sen bir yere gitsen mesela futbolu götürmezsin. Futbolu götüremeyeceğim Hakikaten keşfetsen o... daha doğrusu git sen. Hakikaten edeyim. dünya üstünde bir yeni yeri keşfetsem aslında büyük eksiklik yani. Niye? E, sen şey yaparsın peki? Mantı. Mantı mı? Ha. E, dört başı mamur bir mantı yapabilir misin? Geçsen. Hiç kimsenin bilmediğim şey. Teknik olarak ama. anlatırım ama. Yani un bulurlarsa yaparım herhalde mantıyı. Ya o kadar e, zor değil. Futbolda de. anlatırsın o zaman. Bunu da anlatırım da sevmem ki. Belki, seviyorum. belki adamlar sever diye şey yapar diye. Zevk alır diye. Sen adamlar o kadar mı? oturacağım anlatacağım. Sonra onlar oynayacak. E nerede mantığı? Maçtan sonra. O da doğru. Saçma olur. Sen oynayamadıktan sonra ne anladın? Sen o futboldan. Ben yeni bir kültürle tanışsam onlara mesela şey yapardım. Instagram'a fotoğraf yüklemelerini öğretirdim. Siz şimdi bir de otantiksiniz falan ya böyle putlarınızı <gülüyor> falan çekip Instagram'a koyun. Ben de mesela yeni bir... Putun böylesi hashtag de açın. Putun böylesi kutsal Hugo falan diye. Yeni bir yere gitsem ve böyle hiç bilmeyen bir insanlara bir şeyler anlatmaya çalışsam güzel bir şey anlatırdım. Doğum günü partisi yapıyor musunuz? Yapıyoruz efendim. O zaman orada böyle bir kartonlar kesin, içi boş olsun. Onun arkasına geçip fotoğraf çekti. Onu anlatırdım mesela. Onu da ben çok yaygın olmadığını düşünüyorum. Evet doğru bazı Bak kültürler yani. hiç bilmiyor. Bugünlerde biz görüyoruz çok görüyoruz ve çok sanki popüler gibi ama. Ben bile İngilizce öğretirdim. İngilizce mi? İlkel bir bileyle karşılaşsam. Ben de İngilizce öğretirdim. Nasıl söylemiyorlar? Dur bir canım Öğret. Ama öğretti. Ben... İstediğin her şeyi öğretti abi. Anadolu Lisesi İngilizcesi öğretirdim. Anatolian School mu? Anatolian High School. High School. Çok güzelmiş. Sevgili dinleyiciler görüyorsunuz her Dünyayla an böyle bir şeyimiz, bir... Neler neler her bu. an bunlara hazır olmak lazım. O zaman Okta istersen e, şu aldığımız portakallı gazozları aldığımız simitlerle beraber. Hüpletelim mi diyorsun? Hüpletelim. <gülüyor> <gülüyor> Nerede bir arkadaşınız daha var diyorsun? Gazozları <gülüyor> açınca gelir koşa koşa. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Fahir Oktay'a bir güzel laf soktum stüdyoda sevgili dinleyiciler. Koşa koşa geldiler stüdyoya. Eşek gibi geldiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydınlardan bir demet. Fahir sen tünaydın desen daha doğru. Yani bu saatte artık söylenecek başka bir şey yok tahmin edersin ki. Öncelikle pansumanınız Hayırlı olsun. Teşekkürler. Daha iyisi sizin olsun. Çok evet. yakışmış Fahir pansumanı. Çok teşekkür güle ediyorum güle, gerçekten. Güle güle iyileş. Daha minik bir Elinize... şey mi? Miniklerden yapıştırıyorum. Yani, mi? Bu da fraksiyonlar minimalist bu biraz daha. Yani tabii daha değişikler var pop art. Senin bize anlatmadığın bir şeyler mi var? Dün bir şeyler oldu da aman bunu yayında anlatmayın mı dediler sana Pansuman yaparken. Evet. <gülüyor> Yo, daha çok. Çünkü bir Şöyle şey derde... sakladığını hissediyoruz yani <gülüyor> Artık sen de bunu yayının yayında anlatırsın Dediler yok yok hiçbir şey denmedi Hiçbir şey orada çünkü yemin veriliyor Atsan kapatabilir misin kendi Nasıl Bize göstermek için Atsan şimdi Ha yaramı mı Hı <gülüyor> hı Yaralı ceylanım senden aydı. Çok güzel bir türkü söyle. Türkü söyle. Yarayı açma, güzel bir türkü söyle. Aynen hesap. Sen sen. <gülüyor> ha, söyledin mi? Tamam o zaman. Gitti gitti işte. Açmana gerek yok fire. Hiç gerek kalmadı. Daha hijyenik oldu. Yalnız e, pansuman konusunda da gerçekten bir merkeze gitmişsin Fire. Estetik bir panlar. Yani Hı -hı. o dün lahana şeyinden uzaklaşmış bir dinleyicimizi O 4 Taceddin'in şey çalışması. Bireysel okay. e, öyle işte o gün öyle bir on aklına o gün öyle eser nasıl başladığını da yani kendisi başlarken nasıl bitireceğini bilmez öylesine bir şeyle tak tak tak tak tak tak tak bir anda. Aman yayınla anlatmam efendim. Aman ha, aman diye. Dikişleri alıp bir dikiş mi atıyor yoksa? Dikiş alma yok hocam. Yok sadece baktı. Baktı. Ve kapattı. Çok güzel elime sağlık deyip kapattı. Vay be ne kadar. Vay güzel. Her, işte böyle hakikaten doktorluğun cerrahlığın böyle güzel tarafları var. Şöyle bir bakıyorsun eserine. Vay anasını ya. İki tane ayrı yerde mi dikiş var yoksa tek parça mı devam ediyor? İki mesela? ayrı yerde onu birleştireceğiz artık. iki ayrı yerde var işte bakıyorsun. Arayı bir... da keşke biraz kesseydi de tek parça bir yarayız olsaydı. Ha sen üçüncü havaalanı gibi diyorsun. Yani. yani i̇şte ya bir iki Almanya ziyaretimiz olabilir. Onlar bittikten sonra inşallah onu da yapacağız. Üçüncü yarayızın bizde de Çünkü ben yani bundan dolayı sırf vizeyi alamamayı... Kendime Aman doğrusu. dikkat et Fahir. Ee, aman ha. Aman söyleme bir iki bir şey falan daha yapacağını. Çünkü Almanya biliyorsun yani bu bak... durur. Yani pıskançlığıyla meşhur bir ülke. Kanada'da bir kadın trafikte giderken ördeklere yol vermek için durarak başka araçların kaza yapmasına yol açtığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırılmakla karşı karşıya şu anda. Sana ibret Oktay. Monre erkezi Sana ibret yani bak Kanada'ya gidiyorsun. Türk misafir per bizi temsil ediyorsun. Evet. Ee, onu iyi. ördeklere karşı değil önce insanlara karşı bizi temsil edin. ama ne yapsaydık kadın ya ne Keseymiş. bileyim ben anlamadım bir... gerçi bu herhalde ani fren değil de ördekler için böyle bir garip hareketler yaptı bu çok abartılı bir şey yapmıştır yoksa niye hapis olsun canım zincirleme kaza olmuş ondan sonra yaralanlar falan da varmış ee, dikkatsizliği yüzünden bu hmm. kazanın olduğu söylenmiş yani yol vermesi değil, değil. Ördeklerin yok, dikkatsizliği değil de karının... Ben aynı şekilde ördeklerin de en sert şekilde Cezalandırılmasını istiyorum Mesela nasıl cezalandırabiliriz ördekleri Onları Hı. mesela kuğu havuzuna koyabilirsin Onlar en büyük ceza o En güzel mesela kulu parktaki ördekler Hep şey ezgin Ay yazık Bizim boynumuz böyle şey. Halbuki kuğuların boynu büküktür ama Ördekler orada resmen e, Şey muamelesi görüyorlar Habeci, Habeci. Çok teşekkür ederiz abeci dediniz ördeklere de e ne yapmış Oktay hiç söylemiyorsun ya sen de. Valla ömür boyu hapis cezası çıkabilir. Tamam sürüm sürüm sürünsün <gülüyor> Oktay. Ben de cezalandırılmasından yanayım. Diyorlar yani. E, Oktay'ın gelsin, malına gelsin mülküne, cezasını ben vereceğim. Malına mülküne el koyalım. Tamam el buna da varım. Buna da varım o, bu asla. O, o da, ona da el koyabiliriz demişler. E, efendim demişler. Ve çocuklarını da köle tüccarlarına satmışlar. Ki Kanada'da bunlar gerçekten normal. Oktay sen haberi... <gülüyor> Şöyle bir bakıyor. Tamam, ben başka bir NASA, NASA haberi veriyoruz. Ha, ya. tamam, haber ya, ya. Yani şey gibi. Öyle haber kötü verdim. haber vermek istemem. Ee, NASA'yı biliyorsunuz. Amerikan ne ajansı? Amerikan haber ajansı NASA. Haber ajansı NASA. 2019. Yok, Naha, o olurdu haber ajansı olsaydı. Ama ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir. Neydi? Ege, sen bilirsin Senin arkadaşların vardı. Naha iyi düşünüyorum ben ya. 40 dakikadır naha <gülüyor> iyi düşünüyorum. Neyi koydu acaba oraya? Ne? NASA gizli haber. servisün kısaltması değil mi? Haber Hı? diye mi koydun sen? Evet o kelimeyi haber diye Türkçe Türkçe <gülüyor> şey mi olur? Ama iç, içteki işlere bakan FBI dışarıdaki işlere bakan NASA. NASA doğru. NASA 2019 yılında şu anda ismini vermek istemediğim bir uzay aracını kullanarak bir göktaşını yakalayıp ayın yörüngesine yerleştirmeyi planladıklarını açıklamış. Bununla sanırım da işi gücü plan. Bir onda bir aksama olsun. Geri zekalılıklarından. Ayı çatlatsalar mesela o bir bela. Hadi ayı tutturamadılar. Sekti dünyaya şeyler. gelse onu yörüngeye oturtacağım diye ayının etrafında bir tur dönüp yörüngeye oturduğu zanneden fıt diye bir atarsa onu dünyaya hızlandırıp bir de yörüngeye. Tabi çekiç atma gibi. Şimdi ben burada şey ha, hazır. Tam çekiç gibi. Hazır Döndü, dünya dünya kupası esnasında şey yapayım. Aynı çekiç atma gibi. O döndüre döndüre oradan el... Üç ve... tur döndürüp lak diye diyor. Biz kime bağıracağız? Nasıl el bağıracağız? Böyle göktaşı ateşler içinde gelirken. Sen bağırırken ağzına girsin göktaşı Ya için. 2019 için planlayıp ondan sonra hiçbir şey yapmayıp biz bunu planlıyoruz diye açıklamak ne demek? Onun Yine 2019'a kadar göktaşı yaklaşacak da Sandalyeleri oturup mu yapmışlar bu ya açıklamayı? Öyle Onu bilmiyorum işte, yani böyle Öyle 2019'a kadar nasıl gidiyor çalışmalar? Efendim bir göktaşı yaklaşıyor. Güzel. Nasıl mesafeler... Başarılı yaklaşıyor. Ya, hızlı yaklaşıyor. Ya. Zaten onu yakalayacak. Ama şöyle söyleyeyim, görsel olarak da bir ayrı güzellik. Ay biliyorsunuz. Şu anda ha, ayın etrafında evet. Etrafında, tamam. Güzel ya, oturtulursa, güzel kontürü. Şey. Onun kontürü o da de görünür mü ya? Gözden görünür mü Görün. Hatta Bizden şöyle değiliz. söyleyeyim, görünmez mi oktar? Radyodan yani görünür mü radyodan baksan? Onu akay yokuşundaki gibi böyle yeşil ışıklar da vurdurursun ursun. gibi mi diyorsun? Ha. Pardon akay dedim. Cinataki gibi. Yeşil ışıklar şöyle aya bakacaksın yeşil Yeşil olur veya ben Nereye diyorum. koyacaksın şey? Atakule gibi de olabilir Işığı nereye ya. koyacaksın? Anlamadım ben Şeye mi? Işığı, koyacaksın ya Oradan geçerken da tutacak yeşil ışık E nasıl dönecek o? O dönüyor o dönüyor Birkaç tane koyacaksın her seferinde yalayacaksın Yoksa Youtube'da falan çok güzel bir video var Dünyanın yuvarlak olduğuna inanmayan adam diye <gülüyor> Ve çok güzel açıklamaları ben var. Ben dünyanın olarak. yuvarlak olduğunu inanıyorum da ayın yuvarlak Oldum. olmayabilir diye düşünüyorum. Onun ben. söylediği çok güzel var. Bir gemi buradan geliyor, buradan buraya iniyor. Buradan düşmeden, dinle burayı bir de sinirli asabi bir hmm. hakikaten adam. Düşmeden mi? Düşmeden. Uzaya düşmeden. Abi. Tabii yani düz olsa. Gerçi uzaya da inanmıyordur da. <gülüyor> Ay yörüngesine yerleştirilecek bu gök taşı. Ne, ne ne olacak peki yerleştirince ne olacak? Hiç i̇şte onu şey, şey yapmıyorsunuz. Bir, bu bizim 3. Şey. alanına alternatif bir şey. O zaman da bizim 3. havaalanında bitecek. O döneme NASA'nın bir olurdu. Amerikan oyunu diyorum ben. Astro Amerikan oyunu. Astronotlar tarafından araştırma amaçlı ziyaret edilecekmiş. Bu Göktaş'ı Gökteşini ziyaret edelim. Yani canım sonra... Göktaş'ı deyince siz de ufacık şey diyebiliyorsunuz. O tesisi yapılabilecek bir Aslında bir yani, şey yani siz şey yapıyorsunuz ama afyon gibi düşünün abi burayı. Doğru. Yani mesela A'ya gidinceye şey, kadar. Seyyar bir afyon. A'ya gidinceye kadar bir mola imkanı verecek. Yani çok önemli. Böyle ben bir yer olması lazım. Şey yani. soracağım. O dünya ile bizim aramıza mı konacak? Gerçi illaki aramızdan geçecek, geçecek. Işte aramızdan öyle. geçeceği zaman onu iyi denk getireceğim, Fahir. hesaplayacaklar falan. Tam en kısa, aya giderken bir basamakta duracak. orada bir doğru, mantıklı. Ve bence bir şeyle meşhur olması lazım o Göktaş'ın. Benim Havlu. tavsiyem üst geçitler. O da olabilir. Çok güzel. Büskiçi de olabilir. Havlı olabilir. Hep Çünkü Banaz'daki o güzel büskiçi de kaldırdılar. Hep maddecisiniz. Nasıl bugün tebessüm diyarı bursaklar varsa Medeniyetler beşi veya mesela Ali Cenaplık Merkezi gibi öyle bir merkez olmasın. O da olabilir. soyut Uluslararası da olabilir. Ali Cenaplık Merkezi. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Okay, sen söyle kim daha güzel yaptı şu Davul Çalmış yeni? Çünkü ağız serketleri de vardı. Valla baştan sona izledim ikinizi de. E, ikiniz Perfisyon de... Show diye ikili mi olmamız lazım? Bir ya tane da? bile atak kaçırmadınız. Tebrik ederim. İkinizi birden tebrik ederim. At atak ya biz yani ben hayata bunun için gelmişim. Atak kontra atak. Yalnız Ege e, yani iki farklı stil vardı burada. Bir tanesi Fireniki Blackobom stili. Ee, Ege seninki e, Phil Collins stili. Hangisi daha iyi abi? Abi bunun iyisi Aynı. kötüsü yok. Burada Herkes yani tarzları farklı birbirinden. Yani mesela kim bu? Ben gerçek <gülüyor> kim bu dedim yani gerçek hayatta örnek verecek olsan futbolcu olarak. Ee, futbolcu yani, olarak. Başka bir şey de verim. Futbolcu ve sen ben anlamam. Evet onda o anlamaz. Eskilerden veririm. <gülüyor> tamam. <Anladım. gülüyor> ee, seninki Cüney Tanman stili fayr. Cüney Tanman ne? Bayağı eski bir verdim verdim. Ege seninkisi Tugay Kerimoğlu stili. Oo! Onunki ne daha havalı verdin. Tugay Kerimoğlu bu bayırlısı anlayamayan <gülüyor> <gülüyor> evet. adam mıydı? Evet. <gülüyor> Cüneyt dediğinde bizim bir, bir de de de anlamıyorum böyle. Cüneyt Efendi hücret diye geçer. Bay oldu mu? Başka bir örnek ister misiniz? Yeterli oldu. Daha sağ ol. kafalarınızı karıştırmak için şey yapayım mı? Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir bakalım hayatımızda ee, neler oluyor hakikaten bu yaz gelince böyle insanda bir şey oluyor ya bazı ben gazetelerde bir gevşeme seziyorum ki Türkiye böyle seçime gidiyor falan filan ama böyle bir tatlı sadece gazetelerde tatlını. değil herkesde bir gevşeme herkes var bizde bile bir gevşeme yok mu Ruh, ruhumuzda öğrencilik var, var galiba ha, biraz gevşeme var okullar hakikaten, kapalınca bir gevşeme olmuş herkes bir öğrenci modunda yatışa geçti ee, kreşler kendisi... de kapanıyor mu kreşleri de kapattılar <gülüyor> okullarla beraber Bana okulları kreş... kapanıyor kreşler devam. Krişte mi? Çocukları nereye değil, bırakacaksın? Kahveye mi göndereceksin? Ne bileyim. Çocuklar kahveler hep çocuk gücü <gülüyor> bulutusuyla. O çok güzel oluyor vallahi. Yaş boş ver amca bir tane. Belli ki bir 52 yaş boş. Egeciğim ne kadar güzel vallahi. Çocuk hali nasıl? Hanım lokallerimiz var. Tabii çocuk, çocuk kahveleri, olsun. çocuk lokalleri ve çocuk kahveleri de inşallah yakında. Çay 30 kuruş. Çok i̇yi, iyi. İyi, çok iyi. Bence çocuklar parayla muhatap olmasınlar. Ee, annesinin, annesinin hesabına yazarsın. Evet, annesinin babasının hesabına yazsın. Kendisi suratsız olduğu gibi neyi de suratsız? Akrabaları. Tabii ki. Kendisi. Çocuğu da suratsız. Çocuğu suratsız ama Melek Yavru'ya suratsızlık yakışır mı? Yakışmaz. Nedir? Evet kendi suratsız Kocası. olduğu Kocası. Kedisi. Kocası, karısı mı? Kendisi suratsızsa kocası da suratsız olur. Doğru. Çünkü o Meymenet var, yok. Meymeni, çünkü. Yani çünkü mutluluğa dair ne var? Pardon özür dilerim de kendisi suratsızken neden kocası dedi nokta karısı demedin? İşte karısı mı? Yani kadın şey olduğunu düşündüm. Hayır, sonra karısı mı diye de sordum. Kadın yani hakik. hani suratsızlık burada bir seksist yaklaşım görüyorum evet. ben. Seksist, seksist. Seksist. Söylemesi zor. Seksist. <gülüyor> Söylemesi <gülüyor> zor. Ama insan söyledikçe bir alışıyor ki Hem de nasıl ee, İngiltere'ye giden birisini duysanız hı hı. Şuraya gittiğini duysanız işte şuraya gitti deseniz ay, Oraya da ne işi var ya İnsan oraya niye gider ki dediğiniz yer neresidir İngiltere'de mi Evet ee... Kraliçenin evi Kraliçenin ne evi dediğin e... saray Saray işte yani, yani niye Ev ziyareti yani dışarıdan ay. gidersin Mesela o zaman şöyle söyleyeyim İngiltere'ye gitseniz nereyi ziyaret etmezsiniz Turistik teşekkürler Turistik evet. nereyi ziyaret etmezsiniz Manchester kütüphanesi Güzel daha kütüphaneler Manchester, diyarı Manchester'ımıza geldiniz. Halk Kütüphanesini hiç gitmem Mesela o kadar turistik olmasına rağmen Roger, Roger Rhodes, müze evi Ne evi? Müze evi Dikkat ederseniz kütüphaneler müzeler Güzel gidiyor başka ne müzesi olabilir? Ne müzesi olabilir? Hemingeteren'in ne, ne müzesi var. Bal mı Balma mı? Bal mı mı? bal müzesi doğru Madame yani. Hiçbir yerde Adam Tusa'ya gitmem doğru. Evet. Ben hiç... gittim Adam Tusa çok da eğlenceli bir yer. Ne? Hem de ne? kaç defa gittin? Kaç defa? Sen ona sanki para verip gittin. Tabii sen millet gezdirmek. Onlara birazcık zevk sağlamak için gittiler Hem de kısa yollarını da öğrenmiştim. Millet girdiğinde ben fıt diye çıkıp arkada sos Şey yiyordum. gibi mi ee, burada Ankara'da da açıldı ya büyük bir şey merkezi ee, ne derler? Mumya merkezi. Yok yok Mum mumya merkezi <gülüyor> değil ya. Mumya Mum merkezi açıldı. Spa ve mumya merkezi. Ankara'nın altında Kızılay'da oldu. Mamak'ta Altın. açıldı ya şey ne? hani gidiyoruz biz gidiyoruz sürekli oraya ne merkezi deniyor? Mobilya merkezi diye isim geliyor. Mamak'ta. Modocomu? <gülüyor> <gülüyor> Siteler <gülüyor> mi? <gülüyor> Mamak sitelerine hoş geldiniz. <gülüyor> ne diyorsun Faiz? Ne Sen nerelere gidiyorsunuz ya mamaklara falan? Ya doğru. o da niye söyletmiyor Ya gidiyorsun mesela tabakçana kalacaksın. Hadi git oradan bakalım. Koltuk sandalye bakacağım. He. Hadi git, hadi koş, piş. Ne şey diyorsun? Itfaiye meydanı mı diyorsun? Ulusluk. Ha itfaiye meydanı diyorum. Aynen, Ulus'taki itfaiye meydanı. Orada da. Ee, bir ara kapılar var ya şeyin oradan çıkınca perdeciyi geçtikten sonra <gülüyor> hemen çıtı <Tamam>. <gülüyor> diye tamam. aradan çıkıyorsun. Onun gibi bir kapısı falan var mı yoksa? Var tabii canım. Vay anasını ya. Orada şey yangın çıkışlarından. Eşek gibi yürütmüyorlar seni yani. Hiç. Hiç kimse senin suratına bak. Zaten mumya. Bin sene aynı. Mumyacılar çarşısı mı Fahir? <gülüyor> ben bir süredir onu düşünüyorum. Mumyacılar çarşısı mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mamak'ta <gülüyor> çünkü o da. Yine açıldı. Bak Mum Mum mumyacılar çarşısına hoşlanmış. E, bir tane mumya mı suratsızmış? Mu bir tane mumya suratsız o dediğin. Orada bütün mumyalar David suratsız. David Beckham'ın melek eşi Victoria Beckham. E ha onun da mı mumyası yapmışlar? E yani hiçbir yerde tebessüm etmiyor. Biraz böyle şeyliği var onun. Bir de kadının kemikli bir yüzü var ya. Daha doğrusu hepimizin yüzünde iyi kötü kemik var. Benim dağılan yüzümden bile yani ne Kaç kemikler kemik, kemik çıktı? çıktı. Ama yani bunun suratına sanki böyle kemiğin üstünü kaplama yapmışlar gibi. Victoria bakın kimsenin gücüne gitmesin şimdi yani suratsız çekim. ne demek bana da suratsız diyorlar hiç yüzünde kim yok. suratsız demiyorlar Ege'ciğim Ne diyorlar bana? Mendebur diyorlar. Mendebur aynısı. Aynısı değil. Mendeburun yani daha o. mayalanmış hali böyle hani suratsızdır. Ha, suratsız, en suratsız tipsiz adam. Mendebur yakışıklı ama hayır. Yüzü gülmeyen adam bu. Suratsız sadece suratta olan bir hadise. Mendeburluk ruha her ufacık zerresine kadar en küçük hücresine kadar bunu. Nasıl Yaşam formatıdır Mendeburluk. Ama sıradsızlık bir ruh halidir. Anladım. Anladın mı? Eski futbolculardan gideyim mi? Üşengeç adam ama Mendebur Yok. deniyormuş. Fenerbahçeli Müjdat gibi düşün. Anladım. Tamam oh, taksi durağı vardı onun. Teşekkürler Oktay. Ben, ben de şu Victoria'dan Becker... olabiliyorum sohbeti. Mendebur mu sıratsız mı peki? Kim o? Kimi sordun? Victoria Beckham. Victoria Beckham. Victoria Beckham galiba Mendebur ya. Ya yok Mendebur değil de onun da böyle kemik sert, mizacı sert. Bir de onun böyle ben de çok zor bir hayat geçirdiğim için miyiz hocam? Sen? Senin özellikle şu Anadolu Lisesi'ne yedek listeden girmenle beraber başlıyor o, o zor süreç... Güler yüzlü bir çocuktum. Ben evet ama yani. listesi, yedek listesi bana sıra geldim falan derken... eziklerini eziklerini eziklerini Bak Sevan Nişanya'nın nasıl açıklıyormuş Mendebur'u. Nasıl? Neydi? Şöyle demiş. Defik Paşa. Parantez içinde 1896. Ahmet Defik Paşa. Uğursuz müflis demiş. Şemsettin Sami... Ondan sonra yaptığı tanımda hayırsız, haylaz, aciz, yaramaz demiş. Sami Paşa Sade Sezai ne demiş Oktay? Ondan sonra <gülüyor> Türk Dil Kurumu da 1945'ten bu yana Mendebur'u sümsük ve sünepe diye tanımlıyormuş. Ne şimdi... Hiç bunların hiçbiri şey suratsız değil. Demek ki ben Mendeburluğumun yanında hem suratsız hem Mendebur'um yani. Sümsük ne ya? Sümsüğü yirsin. Mesela ağzının ortasına sümsü yirsin cümle içinde kullandım bir edebiyatçı olmamama rağmen sümsük sümsük dolaşayım. müflis bana biraz ters <gülüyor> geldi müflis sünepe ve sümsük kelimelerini bugün cümle içinde birer <gülüyor> kez kullandım müflis şey değil mi ya batık, batık evet. müflis iflas, i̇flas eden, etmiş adam aha, değil mi ya müflis i̇flas edene ne denir şey müflis sütçar işte, i̇şte iflas edene müflis olmuş oluyor ne şey içinde dolaşan yoktur herhalde Piste battık yani <gülüyor> <gülüyor> abici ay Ha ondan mendibur işte ya, ondan suratsız adam şey gibi. O zaman mendibur demek esnaf gibi yani. Hayır, yani şeylerin suratsız demek değil. Ben üzülmeyeyim. Hayır, suratsız da üzülme hakkım var da. Hayır, suratsız da şey sebepleri var. Ha. Sebebi olmuyor. Sebebi olmuyor suratsızda. Yani iflas ettiği için, için. için Evet. Yani iflas ettiği için bir suratsızlığı var. Ama sen eğer her şey kişiler alır Kazanırken iyi kazanır, geri neydi? Verin çeklerimi, gideyim dersin. En kötü. Öyle düşün. Yani hayatta sana bir ikinci bir bornomana Anadolu sesi olmasın. Yedek iste. <gülüyor> İngiltere'de yeni bir moda başladı. Ney? Bu yeni modamız. Kadınlar ayaklarının Britpop mu? E, açık ayakkabılar içinde güzel görünmesi sağlamak amacıyla estetiğe girmişler. Ayak estetiği mi? Ayak estetiğini? Ayak estetiği yapacaklarına birazcık şey yaptılar. Biraz Temiz. Türkiyeden Bir de Aynen. yıkasınlar ayakları. Yok evet. zaten kesiliyor. Çok özür yani dilerim zaten. Sadece kesmek değil. İngiliz diyor sen bunların alayı parmak arası. Tabii parmak arası. Bir onlardan Philip, Philip. Ya onun da bir en azından bir şeyini çıkartın ya. Yan yan basıyor. Bütün İngiliz yemin ediyorum böbreklerini üştüyor. Onların hepsi yemin ediyorum. Bak sana samimiyetimle söylüyorum. Hepsi böbreklerinden idrar sistit, yollarından sistit olurlar ya. Sistit olur nefrite Hafazan kadar olur. gider. Bak sistit olur nefrite gider. Bu Kavalarında arada... birer ok nereye gidiyor hocam? Nefrite gider. Şu anda nefrit suç üstlüsün Fahir. <gülüyor> Parmak erişterlinin en güzel özelliği parmakların terlik dışına taşmasını engellemesi. Yani Parmaklar gibi yani. zaten diyorsun. orada da parmak parmaklara gem vurma. O ayağın yan tarafı var ya, iç tarafı değil de dış tarafı. Aha. Onun yere değmesini engelleyen teknoloji yok. Evet Pe doğru. Şu i̇şte zaten bahsettiğim Tek şey ayak kapı. Hayır Tek <gülüyor> kapattığımız zaman epey noktadan gen vurursan ayağı o zaten bir yerden atar. Atar. Bana da şey Flip gibi geliyor. Ayak kapıdan fışkırıyor gibi. Böyle bir şey orası. Sanki e, ne bir böyle bir pınarın. Çalladığı yer gibi orta ayakkabın ucundan parmak fışkırıyor gibi bazen ben dükkanda görüyorum. Şık şık giyinmiş bir hanımefendi merdivenlerden iniyor. Yarım saat önce ayak parmakları inmeye başlamış. O merdivenin başında durup... Ama onu yani merdivenden inerken onun çok avantajı var. Çünkü kavrar fut fut diye köşeyi tam yani <gülüyor> 90, derecelik, 90, derecelik <gülüyor> 90 derecelik kısım var ya oraya fıçık diye... Bazen ben hiç kenarlardan Mantuzlar. tutulmadan yukarı çıkan kadın görüyorum öyle. Sırf o kavradığı için ayakları. <gülüyor> Bazen de hiç bacakları hareket etmeden yürüyen kadın gördüm. Normal ben. uzaktan bakınca mesela... Yılan gibi küçük küçük parmaklarıyla kendini çekerek. Çekerek. Normal uzaktan baktığın zaman yürüyen bir kadın görüyorsun. Yürüyen ama biraz bir afeti bakacağım. devran diye geçer. Ne oluyor? Ama. Tutuna tutuna. O ayakkabılar küçük değil küçük değil de topuklar yüksek diye yer çekimine ayaklar parmaklar önden fışkırıyor. Anlaşılmadı ne dediğin? Yani şimdi ayakkabıları küçük mü alıyorlar diyordum da. Sen tam, bunu açık ayakkabıdan mı bahsediyorsun? Aha, tam numarasını tane, alsa da oradan kayacak değil mi ayak? Ya belli açık bırakılırsa yani küçük bir hava deliği gibi düşün. Oradan şey bir tane parmağı serbest bırakma oradan can versin. Ya <gülüyor> <gülüyor> parmakları şey küçük parmak mesela sallanırsa. Onlar ağaqué. zaten bir süre sonra o format olarak birbirine şey oluyor. Ayaklar, Değişik bir forma oluyor. Evet, yani. Oradan zaten o dördünü bağlıyorlar. O, tavsiye ediyor onu uzmanlar. Küçük parmağı bağlayıp baş parmağı, serbest parmağı bırak. serbest bırak, küçük parmak diyorlar. Ya da baş parmağın hemen yanındaki şöyle üstüne bindiriyor, bindirme usulü dediğimiz şey var ya. Ayak işaret parmağı mı? E, hayır, ne oluyor bu? Ayak, ayak ay işaret ay parmağı. Ayak işaret parmağına. Ayakla işaret etmek çok etkisiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla boşanmaya kadar yolu olur da. Ay, Çünkü sizin konu. komşunuzun öyle bir olayı Tabii vardı, o evet, konuyu bizim de aile zaten. dostumuzun mutluluğu öyle yıkıldı yani. Yani orada işaret parmağı, ayak işaret parmakları diğer ayak parmaklarının üstüne biner. Kadın ayakkabısını çıkardı. Mesela oturdu. Bir, yani dışarıda da olabilir. Evet. Yani ondan dışarıda sonra, da olabilir Mesela dediniz, dışarıda fari. dedi mesela bir kafeye gitti oturdu. Hemen kadın ay çok yorulmuşsun deyip karsona da şey dedi kolonyanız var mı dedi. Kolonyalı Tabii, mendil. Yok, ya da kolonyalı mendil hemen çıkarttı. Orada ayakkabılarını çıkarttı. Hemen öfelemeye böyle. <gülüyor> Parmak aralarını. Parmak... Kolonyalı mendille mi? kolonyalı mendille veya kolonyayla. ile hemen <gülüyor> hemen uyur uyururum ben gidip hanımefendi lütfen kolonyalı mendille önce elinizi yüzünüzü en, en son, son ayaklarınızı, ayaklarınızı ve kulak arkanızı siliniz. Ya yani parmak gibi. aralarını demeyin mi? Yanlış. Bunun bir... sırası ağız, el, kulak arkası evet. ve el, ağız, se, el. önce önce alın. Alın da var. Alın ağızdan sonra ağızdan <gülüyor> sonra <gülüyor> alın. Sonra yanaklar. Özellikle sıcak havalar yaklaştığı şu günlerde. Sonra burun kenarları. Yani en son kenarı dediğim Şu tam şey yüzde. Şimdi bak ben size şey yapayım. Aldım. Önce ağzını sildin kenarını. Tamam. tamam. En hijyenik organımız neresiymiş? Onu Ağzımı... istersen en son toparladık. Ağzımızmış. Ağzımızmış. <gülüyor> evet. Ağzımızdan sonra ne yaptık? Şöyle bir yüzümüzü sildik. Tamam. Yüzümüzü sildik. Yarana basmadık aslında. Basma burun basma. yanlarımızdaki, affedersiniz şimdi kimisinin yağlı cildi? En çok kimisi. yağlanan bölgedir orası. Oraları aldık. Sonra elimizi şöyle bir, hem o genel yağı, yani yüzümüzdeki ya bünyemize yedirdik. Tamam. Her ya herkes elinde kremle gezmiyor ki. Tamam. Ne yaptık? Vücut yağı kullananlar var. Kendi yağımızda kavruldu. Kimi argan yağı kullanır, kimi vücut yağı kullanır. Argan yan. Evet. Onu kullandı bitti. Sonra alın. Zaten bitmiş de o yüz Ense, Ense Şakka denek atarsın, kulak, kulak, arkası. Arkası. kulak arkası, kulak arkası kim ilerine göre no. gerekir. Ben tercih ederim. Ben de tercih çok yağlanır fire. Orası da en çok yağlanır. Ya Bir feraklık vermeye çalışıyorum. Bir feraklıkı da oradan <gülüyor> <verir Ense'den gülüyor> feraklığı verdin. Sonra tamam. En son artık açık bir ayakkabı giyimiz. Hayır, hayır itiraz ediyorum. Çok özür dilerim. Masanın üstündeki şeyleri alırsın. Kırıntıları. Doğru. O ama şey kapalı ayakkabıysa. Ayakkabı değil masa, hay, ayakkabı masa. Şöyle. <gülüyor> masa. diyorum kapalı masa açık fark etmez. Hay, hay. Masanın üstündeki kırıntı zaten kalır. Bu ya. nasıl bir şey var canım? Bunun da neyi var? Öz kaynak sen de e işte tamam sınır neyle masayı kullanma, alacak kadar şey var. Masayı alma. Onun kırıntıları parmak aralarına kaçar. Onu böyle sallayacaksın masayı aldıktan sonra. Tabii sevgili izler iki ayrı fraksiyon var burada. Var, Siz evet. gönlünüze size en çok yakışanı ama değişmeyen bir şey en başta ağız, tabii. en sonunda da ayakkabı. Yani mesela ayakkabıyı silip ağzını siler görmedim o kadar. Bir şey de vardır. Ben yani bu kadarını mükemmel bir şekilde gitse de en son hareket benim için çok önemlidir. En sonu kullandığın kolon yanımı edil. Ayakkabını, ayağını ve ayakkabını Foşetinin silikten sonra... içine. Çok doğru. Foşetinin içine konması gerekir. Eğer konmazsa... <gülüyor> Pislik. iğrençlik, Bitti Rezillikten ak... başka bir şey değil. İnsanın aklı doğru da kalır. hafızan Allah tekrar enseye gider. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Evet, şimdi çok güzel şarkı bu sevgi dinleyiciler. Şöyle yapacağız bunu veda şarkısı olarak. Çünkü özel bir şarkı olduğu için veda şarkısı olarak çalalım. Çocuklar. <gülüyor> ben de söylerim. Zamanında söyleyecektim. Ay Allah hep gecikmiş şeyler söylüyorum yani. Bodrum'da bir lahmacun. Aa Bodrum lahmacun fiyatları açıklanmadı ee, bu sene. Bu sene Bodrum lahmacun fiyatları açıklanmadı. Geçen sene 100 lira mıydı? Neydi olay? Bir, Aa, önce, bir ama önceki sene. Lahmacun, gel... lahmacun dediğim lahmacun Hı. artı ayran. Lahmacun Hı. artı ayran. Ayran evet, bu sene neymiş? Ee, bu sene 39 lira. Ee, Alaçatı değil bakayım. miydi o ya? Bodrum muydu? Bodrum. Bakayım. Ee, ama hiç abi şurada şey gözüküyor şu an. Ee, paket servis gitmiş. Tamam. 9 tane lahmacun gitmiş. Ee, 90 lira. Abi hiç şey yok ya. Bir ayran bile söylememişler yanına, yanına ya. Bir tane ayran bile söylememişler. Yeşillik ve 20 kelvasını kendisi getiriyormuş zaten. Evet. Tatil, evet, tatil cenneti sahip. Bodrum'da lahmacun yemek için asgari ücretin yarısı kadar bir para gibi bir miktarı gözden çıkarma gerekiyor benim başınızı fazla şişirmeyelim. <gülüyor> ee, ne ne ikram edeyim? Tekneye verilen bir siparişte 9 lahmacunun 351 lira hesap kesildi. 42 lira 42 lira 12 kuruş da servis ücreti. Çünkü sonuçta tekneye servis Tekneyle olur. E teknede su yakmıyor. Değil mi? Evet. Benzin fiyatları da biz <gülüyor> Üreticinin belini bükmeye devam ediyor. Tekneyi nasıl götürüyorlar siparişi ya? Tekneyle. Bir, tekneyle. bir başka tekne. tekne bir başka yoksa, tekne olan başka bir motor. Küçük tekneyle. E, geçiyorlar ya işte ice cream diye geçiyor kavun içinde. Denizin ortasında sana adam kavun içinde ice cream teklif ediyor. Sen de sonra pahalı diyorsun. Neyse pahalı olabilir bunu ya? resmen yeryüzündeki cennet yani bunun artık başka bir açıklaması başiş veriliyor mu peki? Zaten servis bedeli dediğimiz şey sen ver... onu riske etmiyor hiçbir zaman. Direkt... 400'e mi bağlamışlar bu bahşişi? Yani her şey dahil 393 lira 12 kuruş gibi gerçekten değecek bir mi? Çünkü denizin ortasında da kendine bir hamamcu keyfi yaşatmak Öyle her baba yiğidin ağacı değil. Doğru be. Sonsuz Gerçekten maviliği şş. görünce herkesin aklına lahmacun gelir. Hayır şöyle bir şey var. Şimdi istediğin tekneye göre de değişir. Sen kendi halinde. Şimdi sipariş geldi. Lavaş 2 bilmem ne ben buradan sesleniyorum bilmem ne diye. O esnada geldi. Alo buyurun efendim diye şey yaptım. 9 tane lahmacun. Ayran ister misiniz? Yok istemem. Nereye? Adresini veriyorsun? Koordinat mı veriyorsun? Yok. Ba koordinat... şey bandıra veriyorsun. Bandıralı. Mesela Malta bandıralı tekneye diye. Malta bandıralı tankerimize 9 tane <gülüyor> lahmacun <gülüyor> Hayır, bandıra'yı nereden görüyorsunuz? Ne mandırası ya? Mandıra Bandır, mandıra, ya. ya? Bandıra diyorum. Bandıra bandıra belli ya. O koordinat da oradan. CBS ne koordinası ne? Ne? be? Teknenin adını söyle. Koordinamı? Hayır her kelimede bir <gülüyor> harf <gülüyor> Yanlış yapıyorsun. Son dönemde dikkatimi çekti. <gülüyor> <gülüyor> Sinirden harf düşürüyor. <gülüyor> koordinası dedi. Nasıl yani... bulunuyor tekne? Ya o zaman ben aradım ya tekneni. Bandıra abi. Tamam sen tek. Şimdi... Ben senin lanmarcuncuyum. He, tamam ben yapıyorum seni. Ama sen. Bodrum'un lanmarcuncusu olduğu için İstanbul Türkçesi ile konuşacağım. Tamam. Bodrum'un lanmarcuncususun Tamam şeyin adı ne Merhaba Hayır Allah Allah ben çaldırırım bir saniye ya Hayır <gülüyor> Ay açım ya kan şekerim düşük biraz sessiz almış Adı ne orası. Adı Lahmacunun mu D Dükkanın mı Evet Alikar Ali Alikarla Ali sos Lahmacunos dur ne olsun ya Bir dakika Lahmacunca'nın ismi Bodrum mi? Lahmacuncusu Bodrum Lahmacuncusu Bu kadar işte basit Musret. Bodrum Lahmacuncusu'na hoş geldiniz. Hı hı. For English Press 9 diye açacaksın. Tamam. Zeynci şu anda sen kendi avizeden sesi duyuyorsun, değil mi? Hocaj sen de benim dükkanın sesini yapar mısın? Yaparım, Yaparım abi. Sen aç telefonu. Bu dud sesini duyuyoruz ya biz birini aradığımızda. Tam o dudu duyarken karşı tarafın zil çalıyor? Evet, o esnada. Hayır, onlar eş zamanlı olmaz. Öyle ayarlamalı. Aynen. Yani Bodrum Lahmacuncusu Press 9. <gülüyor> For English Press 9. Presnan'ı tamam, İngilizce pres9. dediğime göre anladı adam herhalde. Abi lütfen tamam. kendi aranızda konuşmayın. Ben İ dükkan size İlginal hazırladım. Bodrum lahmacuncusu mu? Evet buyurun merhaba. Merhaba ya dokuz tane lahmacun rica edeceğim. Hay mi? hay efendim acılı Böyle acısız. Şey. Acılı Şş, çıtır çıtır olsun. Ondan sonra cığıma bol maydanoz. Tabii yeşilliği bol yeşilliği bol, bol getireceksiniz. İçecek bir şey? İçecek ayrı şey varmış burada tamam şey var. Bizde var. <gülüyor> Bizde var. <gülüyor> <gülüyor> tatlı alır mısınız tatlı ne tatlısı var ilmik var ondan sonra getirdim. başka ne var <gülüyor> <gülüyor> sütlaç var ondan sonra bir de şey var ondan sonra ne ya ondan sonra diye lahmacuncu mu olur ya ben yerim şu anda konsepti de yerine oturur yok tatlı istemiyoruz ya Sıfır lahmacun üstü üstüne Sıfır lahmacun tabi adres alayım e, slice of life Slice of Life Sokak. <gülüyor> <gülüyor> Slice of Life lütfen. Tamam. İsim neydi? Dexter'ı mi yazalım? <gülüyor> Nasıl tam aldım onu. Slice of <gülüyor> Life ben... Bilmiyorum biz 7 senedir Bodrum'da iş yapıyoruz. Hiç böyle bir şey olmamıştı. <gülüyor> biz açıklayız. Biz <gülüyor> deniz kenarı mıyız Oktay? Evet deniz kenarı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nihayet anlaşıldı ya. 2 saatte dükkan siz yapıyorum burada. Biz biraz... <gülüyor> Biraz ilerinizdeyiz 300 metre ileride slice of life lütfen O zaman lahmacun bayrağını çekerseniz arkadaşımız kolayıcıkla budur Kolayıcıkla. <gülüyor> kolayıcıkla. Bir de ee, kart Onu söylememiştim Kapattın mı ben şu anda Ne ara kapattın da Dü düdük sesi gelmedi dedi. Yalnız Fış. sen aradın düdük sesi gelmez ki Hay Allah neyse Eee <gülüyor> nasıl buluyor adam? E, fış, zaten fış dediğine göre hemen oradan Slice laf, of Life bayrağı da çekiyorum lahmacun bayrağını Bir şey söyleyeceğim Teknenin dibine kadar gidip soğur lahmacun ondan soruyorum ben eksik Niye soğusun abi, canım eksik. hava sıcak bir eksik. Onun içine de şeyi koyarım ben o, Sana dışarıda bilmem Eksi kaç derecede geliyor Soğuk mu geliyor Bize mi sordun e, laf. <gülüyor> Bizi bir sordun mu sordun Bodrum, lahmacun. Abi, ban Bence en güzelim bandrayı. koordinat Bandra'yı söylemeden eksik olup. Cep life telefondan life. bakacak. Life of life. Nasıl görecek abi? Ben size Whatsapp'tan şey yollayayım. Konum bildireyim. Işte pin at sen. Pin, pin, pin attım. Pin attım. Bir attım, pin attım. Evet hadi bakalım. Pin atla hakkınlarında çocuklar gibi şenlik sevgili dinleyiciler. Bugün mükemmel bir gün olacak.